İzhanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu akşam Ramazan soframızda yine birbirinden değerli iki konuğum var. İstanbul müftümüz Profesör Doktor Sayın Mehmet Emin Maşalı hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, diğer konuğum da e, İsmail Ateş, Abim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İstanbul için e, ezan okundu. Dilerseniz hep beraberce orucumuzu açıp muhabbetimize başlayalım. Allah kabul eylesin. Efendim Allah tuttuğumuz oruçlarımızı makbul eylesin. Allah Ramazan-ı Şerif ayımızı tekrar mübarek eylesin. Değerli iki konuğumla beraber çay yeşiliğinde muhabbetimize devam ediyoruz. E hocam nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah. Hamdolsun Fatih Bey çok teşekkür ederim. Sizler değilsiniz. Hamdolsun hocam. Sizleri gördük Ramazan daha iyi. Ramazan-ı Şerif <gülüyor> iyi geçiyor inşallah. Hamdolsun hocam. Allah razı olsun. Allah kolaylıklar versin. Çok sağ olun. İsmail abi siz de iyisiniz. Çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Kırmadınız geldiniz. Böyle bu akşam beraber sofra etrafında muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. İnşallah izleyenlerimiz de bizlere ortak oluyor. Bizleri dinliyorlar. İnşallah böyle feyizli güzel bir sohbet olur. Sizin gibi değerli bir hocamızla da değil mi? Beraber Estağfurullah. olmak çok keyifli. Estağfurullah. Hocam nerelisiniz? Ben Sinop'luyum. Sinop'un Sinop Boyabat ilçesinden. Orada dünyaya geldim. Mutluluk oranının en yüksek olduğu evet il ya, öyle. Bir geçer. Televizyonda... Ama hakikaten güzel bir ilçeler yani. Sinop merkez tabii daha böyle ee, ...doğal güzellikleri olan bir yer. Biz Boyabat biraz daha içeride. Ee, e, ama... E, Boyabat da şirin bir canlı bir şeydir, ilçedir. Eskiden de öyleydi, bugün de öyle. Orada dünyaya geldim. Liseyi falan da orada bitirdim. Boyabat İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Okulumun Hı. da reklamını yapayım böylece. <gülüyor> Boyabat İmam sesini Lisesi'ni bitirdim. Sonra da İstanbul'a geldik. Kaldık işte burada İstanbul'da kaldık. İyi ki geldiniz hocam. Yani İstanbul'umuza çok güzel hizmetlerde bulunuyorsunuz. Ahamdolsun. İstanbul müftüsü olmanızın yanı sıra e, yani tabii ki müftülerimizin, gerçekten hocalarımızın çoğu çok güzel, hani liyakat sahibi insanlar ama yani herkes tabii Allah, yani, herkese güzel ses vermiyor. İşte, herkese güzel Kur'an okuma e, güzelliğini vermiyor, bahsetmiyor. Bu nasip işi şey? e, sizin hem akademik kariyeriniz var, hem güzel konuşma hitabetiniz var. Estağfurullah. Hem de çok güzel sesiniz ve Kur'an tilavetiniz var. Evet. Yani Allah bütün güzellikleri size birleştirmiş. Ee, ya bu İstanbul bereketli bir yer. Ben şimdi e, Sinop'tan geldim işte. Tabi ilk üniversite İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde başladım ben. Öyle mi? Tabi. Ee, iki yıl iktisat okudum. O arada rahmetli İsmail Biçer Hoca'ya talep oldum. Beyazıt Camii'ndeydi hoca. Allah rahmet eylesin. İktisat Fakültesi zaten hemen e, Beyazıt'taki yerleşkede malum. Hocaya karşı da, merhum hocamıza karşı da böyle bir lise yıllarından bir hayranlığım vardı ki o zaman hani zaten haftada bir dini bir program olurdu. Orada iyi okuyucular okurlardı. Bir tanesi de Rahmetli İsmail Hoca'ydı. Oradan onun kayıtlarını falan takip ederdim. Rahmetli İsmail Biçer Hoca da Talibimi? onu onda okudum, kıraatimi onda okudum. Sonra İsmail hocamız üzerinden Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'ye talep olma imkanı yakaladım. Kıraata başlayınca İki hocamızda okuyordum yani kırhât takrip takrib dediğimiz işte. yani farklı kıraatları. Yani kulla hafızsınız. Evet. Maşallah. Evet. evet. Dolayısıyla hatta yani oradan aldığım o tadı iktisatçılar kızmasın bana ama bir hafız olarak aslında belki iktisat fakültesini tercih etmemin hmm. yanlışlığını hmm. belki söyleyebilirim çünkü iyi bir hafızdım. Hmm. Matip son sınıfta Türkiye temsilen. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezber okuma yarışmasında İran'a gittim. Türkiye'yi temsil ettim orada. Oo. Bir altyapı oluşmuş. O altyapının daha da üzerinde bir şeyler konması gerekir. Ben bunu fakülte yıllarında gördüm. Ondan sonra işte Rahmetli İsmail Hocamız bir de Fatih Camii'nde fetih yurdunda kalıyordum. Orada Emin Sarıf hocamızın yakın zamanda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ramazan-ı az bir süre önce vefat etti. Mekan cennet olsun. Hocamızın da böyle orada hadis oku, ders halkası vardı ona katıldım. Bu iki kaynağın bende oluşturduğu o e, manevi doygunluk iktisattan bu tat almamaya yol açtı. Hmm. Sonra ikinci seneden sonunda baktım hani kendimi çok iktisatçı gibi göremiyorum. İlahata daha yakın görüyorum. Tek tercih Marmeliyat'a geldim. Marmeliyat'ı bitirdim 93 yılında. Öğrencilik yıllarında da Edine Kapı Mihrimah Sultan Camii'nde müezzindim ben. Hocam muazzam Abi. bir cami ya. Geçen bir. Orada mübasenim. Dolayısıyla e, hani küçüklükten itibaren e, bu Hüsnü Tilavet yönüyle hem hal olduk, bu, bu konunun ustalarından ders alma imkanı bulduk ki İstanbul'un bereketi gerçekten. Kesinlikle. İstanbul ee, memba mi hocam. Ya tabi hani her alanda böyle yani. Nerede e, mimari falan da böyledir. Değil Dünyanın değil merkezlerinden biri. Ya? Yani. Merkez yani. Aslında Türkiye'nin yani. zaten adı Dünyanın da merkezlerinden biri. Tarihte edip dünyaya merkezlikte Roma döneminde. Tabii. çok önemli dünyada merkezlik yapmış yani bir alanda kişi en zirve e, ekolleri falan yani eğitim öğretim anlamında falan da yaklaşımları görmek istiyorsa herhalde onun yeri burasıdır diye düşünüyorum ya yani. ben e, bazen böyle bir süre Bursa'da kalmış birisi olarak bunu Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde öğretim görevi yaptım yani bu Bursa'da tarihi e, bir, bir özelliğe sahip bir şehir ama İstanbul'un eşi benzeri yok yani. Dolayısıyla ben bu şehre karşı da bir şeyim var. Belki istifade ettiğim, yetişmemde çok büyük katkısı olan hocalarımızın eee rahlihi burada bulunduğum onun da etkisi var. Kesinlikle. Onların duası da var. duası da var. Evet. İsmail abi sizi tanıyalım abi. Ben liseye kadar Osmaniye Kadir okudum. ben İstanbul Üniversitesi lisans. Sonra Bahçeşehir ve Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi'nde masterlarım oldu. Ama ben de İstanbul Edebiyat Fakültesi hocam, da, biz sınıfta ilk, bizde o ana kampüslerde olduk. Tamam. Dersleri farklı yerlerde almış olduk biz de İstanbul'da, 2000'li yıllarda evet. İstanbul olduk. Ondan sonra da zaten vazgeçemedik. Pezle işleri yapıyorum, Pezle, mimar işler, dizayn işleri yapıyoruz. Yine bir restoranımız var İstanbul'da. Aynı zamanda tabii ben biraz da hobilerimi, onları da çok zaman ayırmayı seviyorum. Dal ee, dalgıçlık yapıyorum. Eee abi amaç pilotluk yapıyoruz. Çok güzel. Ee, at biniyoruz. İstanbul'un İstanbul'un bazı imkanları güzelliklerinden de Başka bir şey nasip olduk zaten yani <gülüyor> şimdi ben konuşmayacağım artık şimdi İsmail Bey <gülüyor> çok yükseltti. Maşallah yani. gerçekten. Ama e, hakikaten güzel bir şey yani bu hobi insanın aslında bu tarz farklı meşgallerinin olması Kesinlikle. onun hayata bakış açısını gösteriyor. veriyor Biraz orada tam. insan o iş yoğunluğu ben biraz kendimden girişimci olarak netledim. Çok yurt dışında çalıştım. Özellikle Afrika'da, Sudan'da, Somali'de birçok ülkede işler yaptık. Hem Türkiye'de. E Tabii iş yoğunluğu istersem birkaç da farklı işlerim de var aslında. 7-8 tane belki iş dalında böyle ufak girişimciliklerimiz var veya girişimcileri destekliyoruz. Öyle yoğunluklarımız oluyor. O yoğunluktan bir anda çıkıyorsunuz. o Mesela suyun altına giriyorsunuz. Bir dalgıçlık yaptığınızda farklı dünyayı görüyorsunuz. O güzellikleri Aynen. görüyorsunuz. Aynen. Tamamen boşaltıyorsunuz kafanızı. Yeni bir dünyaya sanki açılıyorsunuz. Allah'ın yüceliğini gösteren ayetleri iki ayrılır bizim alimlerimiz. Aynen. Değil mi? Bir işte varlık, bir sözlü bir kelam. kelam Cenab-ı Hakk'ın kelamı da öyle yani. Kelam dediğimizde biz Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın kelamı. Aynı zamanda işte bu bütün cümle mahlukat Cenab-ı Hakk'ın kelamı. E, hatta bazı müfessirler derler ki hmm. Kur'an'ın anlamı sonsuzdur. Neden? E, çünkü... E, Nasıl ki kainatta Allah'ın bir diğer ayet olan kevni ayetler, kainat, mahlukat, sonsuz ve sonsuz sayıda varlık Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini gösteriyorsa, aynı onun gibi Cenab-ı Hakk'ın kelami, sözel hitabı da, e, ayetleri de sonsuzdur Yani bu ikisi arasında hep bizim geleneğimizde bir ilişki kurulmuştur. Ben bir tefsirci olarak e, kavli ke kelamın, bu Allah'ın ayetlerinin kelami boyutuyla ilgileniyoruz Kur'an-ı Kerim'le siz de kevin kevin doğal kaynakların yönetimiyle ilgili okuduğum bölümde orman mühendisi olunca direkt doğadaki o mucizeleri Tabii. görüyoruz hani biz biraz şahit oluyoruz ben hatta bir derste sonra canlı meşe büyümesini anlatıyor işte diyor ki ilk sene meşe bir santim olur Sonra üstü ölür, kökü biraz derinleşir. İkinci sene, iki sene yine iki, üç santim, beş santim olur. Sonra üstü ölür, kökü daha da derinleştir. Ta ki işte üç beş yıl o kökü artık yükseldiğinde kendi gövdesi kökü kurumayacak şekilde kendini kaldıracak boyuta geldiğinde o on meşe ondan sonra hani artık yukarıya da dal vermeye başlar, büyür. Hem, Hem siz e, işte dalgıç olarak ummanı işte denizin deryalarında geziyorsunuz dibinde diyelim değil mi? Hem de pilot. tabi Bir de havada. Ama <gülüyor> bir de bir de yeryüzünde. Yani her alanda varsınız. İsmail Bey'in şük şükür daha fazla zor olacak ama bu kadar nimeti şimdi. Yani daha çok biliyor. Hem, tabii, daha çok biliyor. Bana soruyor nasılsa dedikleriz ama hocam diyorum ki Hamdolsun bu dünyada işimiz iş. Çok <gülüyor> öbür dünya bilmiyoruz tabii. Hamdolsun. inşallah Hep iyi olur. Öyle. O herkesin geçerli. Bir <gülüyor> şey. Ama bu dünyada hamdolsun. Ama şu var bakın hakikaten bu hani kainata atfı nazarda bulunmak önemli. Hani ölüm sonrası diriliş. Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in referanslarına bakıyorsunuz. Yani etrafa bakmıyor musunuz diyor. E şimdi bir bahar yaşıyoruz, sonbahar. O yapraklar sararıyor, toprağa düşüyor, kış geliyor. Tamamen kupkuru bir toprak. İlkbahar geliyor. Yağmur yağıyor Cenab-ı Hakk'ın rahmeti. Değil mi ya? Sonra o kuruyan toprak tekrar yeşeriyor. Yani birisi işte ölüm öncesi. Ölüm. Topraktasınız. Mevsimleri aynen. Bir tekrar, insanın evresi. Yani insan yani hakikaten yani çevresine, tabiata, mevsimlerin değişimine bağlı olarak tabiatta meydana gelen değişimi böyle ibret nazarıyla okuyan bir insanın ölüm, ölüm sonrası hayat dirilişi. Bunları anlaması için, idrak etmesi için bir başka delilleri ihtiyacı yok gibi sanki. Kesinlikle, yani Hı. o kadar etrafımız ayetler var ki, ya, yeter, hani, ki de, yeter ki idrak etmek. Sen ha, ha. Bir, siz ha. daha iyi bilirsiniz hocam. Hani Kur'an-ı Kerim'de efela yaqilun, taqilun, bir sürü akletmez misiniz, düşünmez misiniz diye bizi Cenab-ı Hak bize e, soru soruyor. Yani biz de ya düşünüyoruz diyoruz ya düşünmeyeceğiz diyeceğiz yani. Ama e, etrafımızdaki bütün o kainatın varlığını, birliğini, e, işte bu güzellikleri gerçekten ve ölüm sonrasını ahireti düşünen bir insan zaten bu dünyada hata oranı da azalır. İnsan onunla Cenab-ı hak, hak ve hakikati bulma noktasında bir defa yapısına, doğasına bir kabiliyet koymuş Akıl, bir kabiliyet. Hakikaten ölçüyorsunuz, biçiyorsunuz, bir değerlendirme yapıyorsunuz. Bilgiyi üretme kabiliyeti vermiş. Mesela basit bir şeyden siz alıyorsunuz. Aklınızda kullanarak bilgiyi üretiyorsunuz. Bir taraftan böyle bir içine bir ...donatı koymuş öyle söyleyelim. Bazı kabiliyetleri donatmış donatmışken onun hakikati bulmasına imkan tanısın diye. Yetmemiş. İşte kainata hakikati gösteren işaretleri serpiştirmiş. O da yetmemiş. Peygamberler kanalıyla bunların ne anlama geldiğini anlatmış. Dolayısıyla bir insanın bu kadar destek varken hem, en kendi şaşır, kendinden hem kainattan hem de peygamberler kanalıyla... Hakikati katı herhalde en büyük bahtı. Bir de hocam siz derken Olur hani akıllı alakalı ifade ederken mesela aklıma benim Rahman suresi geldi beyan. Tabii. Hani bizde bu donatılarla birlikte bizi diğer varlıklardan ayıran en temel özellik bizim beyan etme sıfatımız olması. Düşündüğümüzü dile dökme sanatı diyoruz. Diğer hayvanlarda evet. var ama beyan edemiyor. Aynen işte. Yani dil aynı değil ama Allah Teala dilimize Bakın mesela insan dili. Hani bu da et parçası o da et parçası mahreç diyoruz dili farklı yerlere temas ettirerek dille diş dil, damak, e, ses, işte nefes, bunlar bir araya gelince e, dili farklı yerlere temas ettirerek yani nefesimizi farklı yerlere ağız içindeki farklı yerlere değdirerek harfleri oluşturuyoruz. Allah Teala şeye diğer mahlukat hayvanlara mesela ses vermiş ama dili de var. O dilini farklı yerlere temas ettirerek nefesin sesin harfe dönüşmesine o o kabiliyeti vermemiş. Tek mahareci var öyle diyoruz yani Şimdi bizim klasik tecvît de öyle derler. Mesela hayvanların tek mahareci var. Sadece bir yerden çıkarıyor sesini yani da sesini tek bir noktadan kullanıyor. İnsanoğlu farklı noktalardan kullanabildiği için harfler oluşmuş, harfler oluşturabiliyor, harfler oluşturabiliyor. Kelimeleri oluşturabiliyor. Kelimeleri oluşturunca kelimeler oluşturabiliyor, kelimeler oluşturunca meramını ifade, düşüncelerini Heh, aktarabilecek beyan, Ve cümle <gülüyor> kurmak. Ya şimdi baktığımız zaman hakikaten diğer mahlukatta da aynı şey var baktığın zaman. Aynı. Aslında bilmiyor. Onlar da beyan ediyorlar hocam da. Yani farklı tabii, şekilde onun yani dilini yani evet. Şimdi tam bu ayet geldi aklıma <gülüyor> hocam. Yanına tamam. özür Hani yeryüzünde bütün canlı mahlukat Allah'ı tesbih eder. Siz tamam. anlamazsınız. مَلَاكِ اللّٰهِ تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ Değil tabii. mi hocam? Yani her hayvan veya her canlı kendi lisanıyla Allah'ı tesbih ediyor. Hı. Hani biz onlar mükellef olmadıkları halde Hı. biz e, mükellef olmakla beraber insan, eşrefi mahlukat olmakla beraber hani belki özür diliyorum hani onlar kadar belki Allah'ı zikredemiyoruz Hı. yani. Şimdi bir orada şundan altını çizeyim çizmek lazım diye düşünüyorum. İnsanın bu eşrefi mahlukat oluşu, yani insanın diğer varlıklardan çok çok üstün meziyetlere sahip olduğu anlamı kadar bu işte beyan kabiliyeti gibi, aklı akletme kabiliyeti gibi, aslında hiçbir varlığa vermediği imkanı insana verdiği anlamına hmm. gelir. Değil mi? Yani bu aslında biz onu hep eşrefi mahlukat olmayı ayrıcalık bir üstün bir veziyet olarak değerlendiriyoruz. Ağmenle bir bu boyutu var. Ama başka varlığa vermediği imkanı, kabiliyeti bize vermiş olması demek ne demek? Sen daha çok sorumlusun demek. Hmm. Hocam ben aslında bir, insanın diyeyim. sorumluluğunun fazlalığını Fazla, gösteriyor. aynen. Mesuliyet var. Taşın bir aslında bir ruhu bir anlamı olduğunu ben hani düşünüyorum, inanıyorum, öyle söyleyeyim. Hani diyor, taş vardır, Allah korkusundan yuvarlanır. Biz hani uygulama, bir yerde bir çalışma yaparken hani bırakın bir yaprağı koparmayı, hani bir taşı bile mümkün olduğunca zarar vermemeye çalışıyoruz. Eğer hani insan sağlığına bir şey vermiyorsa ve ben bir şeyim vardı, küçük bir makalem hatta katalogumda da vardı. Doğa, doğallık kendi benliğin diye, burada insan aslında doğanın bir parçası ne kadar doğal yaşarsa hem ruhen hem fiziksel. Doğan için o kadar kendini kendi benliğini buluyor. Tabi. O yüzden hem ruh sağlığı için hem fiziki sağlık için hani doğanın içinde doğal evet. yaşamak, yani dürüst olmak, temiz fıtrat, olmak fıtrat, aslında fıtrat, bu. Işte, Fıtratını işte tabii, buluyor. Tabii. Öyle bir onunla ilgili küçük bir de makalem evet. öyle vardır. Ama dediğim gibi tüm doğadaki e, taşın bile bence kesinlikle bir anlamı var e, ona saygı duymak Hani zarar vermemek mümkün Aynen. olduğunca bize düşen diye düşünüyorum. Bizim bizim şey hep ben böyle çok konuşmamda atıf yaparım belki daha önceki bazı diğer bazı konuşmalarımıza muhtelif olanlar varsa biriler. Farituddin Razi'nin çok güzel bir cümlesi var. Din diyor iki ayaklı bir şeydir. Tamam. Biri diyor et tazim emrillah. Allah'ın emrine tazim. öteki de eş şefakatu ala halqillah. Allah'ın yarattığı cümle mahlukat. işte bunun içinde bitkisi de var hayvanı da var, e, taşı da var, toprağı da var, canlı cansız ne varsa onlara karşı da e, hak ettikleri davranışı sergilemek. Onların hak ettiği muameleyi sergilemek. Medarul emri ala şey'in. Aynı ifadesi bu. Din, dini din denen şey, olgu, öyle Bu iki ayak üzerinde hmm. Hakikaten yani siz az önce bahsettiğiniz gibi işte bir taşın da ruhunun olduğunu, efendim söyleyeyim onun da onun kendine ait bir e, özelliğinin, kişiliğinin olduğunu düşünen bir insan, yani çevreye nasıl bakar? Ya, müsibəzara böyle bir Siz demin dediniz ya, sadece Allah kelamı değil Kur'an, kevni ayetler dedik, taş dedik, ne bileyim bir kedi, bitkiler, her şey Allah'ın bir ayeti mi hocam? Ya öyle tabii ya, değil yani mi? Allah'ın yani ayet demek Allah'a hani, götüren... Yunus diyor ya, yaradılmışı hoş gördük, yaradan ötürü. Bir defa. Var varlık kimin eseri? Cenab-ı Hakk'ın eseri. Eser müessiri gösterir. Yani şimdi İsmail Bey mimar. Şimdi bir mimarın büyüklüğünü nereden anlarsınız? Eserinden. Eserinden anlarsınız. Değil mi? Yani hiçbir eseri olmayan bir mimar sabahtan aşama kadar ben çok büyük mimarım ya bir gösterir. Ya ben çok iyi bir yazarım. Kitap kitabın yok. Yani hiçbir şey yazmamışsın. şimdi. Eser müessiri gösterir. Değil mi? Dolayısıyla ortada işte bütün bu mahlukat aslında o, onlar, onu meydana getiren Cenab-ı Hakk'ın arkasındaki o müessir gücün, meydana getiren var edici gücün yüceliğini gösteriyor. Hmm. Bu hayata böyle bakabilsek, ben de tamir ediyorum. bir de şu var, hiçbir şeyde de kusurda görmeyiz. Hakikaten görme e, meselesi de bu anlamda. Hayata bakarken, e, az önce bahsettiğimiz çerçevede bir bakış, bütün her şey Cenab-ı Hakk'ın eseri gözüyle baksa bir insan... Bakın bu aile ile ilgili meseleler de böyle. Şimdi günümüzde mesela aile, bireyler birbiriyle tartışıyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki, sen şimdi niye tartışıyor? Beğenmiyor birbiri. Karşı taraftaki bazı tutum ve davranışları beğenmiyor. Ya da onun bir yönünü beğenmiyor. allah Teala diyor ki, ya onu yaratan bir güç var. O güç, ona o kabiliyeti verdiyse ya da senin beğenmediğini söylediğin bir özellik verdiyse ona, onu veren bir güç var. Bak diyor ona, o beğenmediğin yöne senin için hayır içeren bir yön olarak bak diyor. Yani ondaki o eksik gördüğün yön sana senin için hayır içeren bir yönmüş gibi bak diyor. Gören göz, bakan göz farkı aslında orada. Aslında ki Cenab-ı baktım muharetliği hiçbir şeyde bir eksiklik yok. Eksik yok. Eksik diye bir şey Cenab-ı Hak'la birlikte anılmaz. Ama biz hep eksik e baktığımız için belki o... Olması gereken bakışı yakalayamadığımız için baktığımızda eksik görüyoruz. hocam yani insan en nihayetinde şeydir yani kusurlu, hatalı yani kusursuz bir insan bulamayız ki. Herkeste artı veya eksi vardır. Birbirimize bakarken eksilerimize değil artılarımıza bakacağız. Yani önemli ol Yoksa herkes birbirini... O zaman bu da Allah'ın bir adaletini gereği. Cenab-ı Hak herkes ayrı bir kabiliyet vermiş. Değil mi hocam? Tamam şimdi ben şimdi... İsmail Bey gibi dalgıçlık yapmaya kalksam, Pilot beni şey, uçak girsem, girsem beni birazdan bir öyle olarak çıkarırsınız yani dışarı. Bir filozofun sözü var, çok hoşuma gidiyor. Allah son derece adildir. Dolayısıyla bütün kabiliyetleri bir kişiye vermez. Son derece merhametlidir. Bir adamın da kabiliyet adını ne varsa hepsini çekip onu kabiliyetsiz bir şekilde bırakmaz. Herkes bir cihetten üstündür, bir cihetten dent eşit değildi aslında. Ha, dolayısıyla eşitlikte adalet Hı. Zaten Hı. kainattaki nizamı, adalet, evet. yürümesini sağlayan da bu. Dolayısıyla eee karşı tarafta bir kusur varsa hatta sevinmek lazım. Ya yani iyi ki bunda bu yön eksik, onu ben tamamlayacağım. Hı. Bana ihtiyaç. Harika. Böylece ortaya çıkıyor. oluyor diyebiliriz ama işte hayat aslında hayatta bir kusur yok. Hayatta bir adalet var. Cenaba bakın hem bir adaleti var hem bir merhameti var. Peki İsmail abi hocam şunu soracağım müsaade ederseniz. Yani yaşınız kaç? 40, 40 yaşında, 40 yaşında bu kadar meziyet maşallah <gülüyor> <gülüyor> yani maşallah. demek ki insan istediği zaman azimle gayretle baktığı zaman her şeyi yapabilir şimdi fıtratı İsmail Bey'in fıtratı öyle şimdi bazı yani, fıtratlar evet, da öyle evet, değil evet, dediğin gibi ben mesela bir süre kamuda çalıştım kamuda o hani 8-5 mesaisi ben de mesela e, yönetici olarak çalışmıştım hiç hoşuma gitmeyen bir şeydi ben daha hareketi seviyorum işte yeri geliyor gece çalışıyorsun koşturmayı hareketi İsmail Bey o 8-5'i pek seven olmaz ya <gülüyor> yapım meselesi <gülüyor> Ama güzel yani meşgale işte hobi olarak en azından pilotluk diyorsunuz, dalgıçlık diyorsunuz. Bunları tabii hobi olarak yapıyorsunuz ama aynı zamanda siz kendinizi bir, bir nevi ayetleri müfessir oluyorsunuz. Yani <gülüyor> İsmail Bey'in hobileri benim anladığım kadarıyla biraz daha böyle profesyonelce hobiler. Amatör, amatörcü hobiler değil. Şimdi bazı şeyler de zaten yani, öyle. Siz, hobi hani, olarak başlayıp bir şeyle yani. dönüşten İşin, mesela, hani, restoran falan işlere de öyle hobi deyince ya işlerin, pek beceremesek de yapmaya çalışıyoruz yani. gibi de anlaşılmasın. Ben anlayabildiğim kadarıyla. Zateniz daha yani e, o hobi dediğiniz başlıklarda bayağı mahirsiniz öyle anlaşılıyor. Yani kendimiz hem iyi yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz, hem çevremizdeki insanları da o yönde yönlendirmeye çalışıyoruz. Örnek olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar yani profesyonel yani, yapmaya çalışıyoruz. Ya güzel bir şey. Yani bu hani e, Cenab-ı Hak bu dünyayı var etti, bizi yarattı, Hı. bize imkanlar sundu. O dünyanın nimetlerinden de meşru Hı. ölçüler içerisinde yararlanmak, böyle hayatı daha dolu dolu yaşamak meşru ölçüler içerisinde bu da Müslümanca bir bakış aslında. Tabii. Bir yani de hocam, da, gereken. Ayette o. diyor ya hocam ve elleysel insani illa ma'sa. Tabii. İnsana ancak çalışının karşılığı vardır. Çalışılanın. hem, hem için evet, Daha çok şeye dokunuyoruz. Ben mesela ticaretle de hocam. Mesela işte çevremizde işte arsalar var. Boş, çalılık arsalar. Bakıyorum bilmem kaç milyon dolar. Hiç kimseye bir faydası yok. Diyorum ki hayatımda ben işte evimiz var. Evimin dışında bir ev almayacağım. Hani 3-5 daire. Kimseye bir faydası yok ve hep girişimcilik yapacağım. Yani e, o yüzden hep girişimci yeni işler kurmaya çalışıyorum. O hem beni mutlu ediyor, keyif de veriyor, yapım itibariyle de Hem de işte o beni mutlu ediyor. Yani Hı. diyorum ki hayatımda işte bir arabamız var iyi kötü. Hani ikinci bir şey almayacağım. Bir arsaya kesinlikle mesela hani belki yanlış gözükebilir bazı insanlar için ama yani ben hani e, diyorum ki yatırım yapmıyorum. Çünkü bir dolaylı çok şey var. Kimseye faydası yok onun. Aslında bence siz yatırımı insana yapıyorsunuz. Ha. Evet, en güzel de bu insanda mutlu eden benim bu. Hayatım. Ya bir de yani bu bu o diğerine baktığınız zaman sadece bir menfaat varsa da o, o yatırım yapan kişiye dönük bir menfaat oluşuyor. Burada toplumun tamamının kuşatan bir menfaat var. Yani kamu, kamu yararı sizin bakış açınızda girişimci demek. Orada bir şey alıp yıllarca bir yerde tutup da. Ee, uzun süre kimseye faydası olmayacak şekilde tutmak kim, ne faydası alıyor yani. kamuya? Hiçbir faydası hiç alamıyor. Yani. Evet. 20-30 kişi, 30 kişi, 30 kişi bakıyorsunuz, tam. istihdam ediyorsunuz. Dolaylı olarak oradan ürün aldığınız, sattığınız birçok yüzlerce insana vesile oluyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın razzak sıfatı var değil mi? Rızık veren evet. Allah. Şimdi bu sıfatları bizim alimler diyorlar ki e, Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmak lazım. Hadis-i bahsetti. Tekallakû bi'ahlaq Allah'ın ahlakıyla ahlaklanır. Ne demek? Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını siz de hayatınıza aktarmaya çalışın. O sıfatları çerçevesinde yaşamaya çalışın. Mesela Allah rızık verendir. E bunu ben şimdi Cenab-ı Hakk'ın rızık veren Sıfatın razzak oluşunu kendi hayatıma Hı. nasıl yansıtacağım, nasıl onu eyleme dönüştüreceğim? E sen de birilerinin rızıkla buluşmasına Hı. aracılık Hı. edeceksin yani. yani Allah'ın 99 ismi mesela yani bak, hepsinin bir yansıması olmalı. Allah, Allah rauftur, rahimdir, Allah çok şefkatlidir. E ne Daha, demek? E sen de şefkatli olacaksın. Sen de bağışla. He. Allah latiftir, e, lütfeder. E sen de birilerine lütufta bulun, Hı. insanda bulun. Yani o sıfatlar aslında insanın kamil olma yönünde bir şey yol haritası veriyor sana. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, hani şimdi burada akla şöyle geliyor Cenab-ı Hak, işte Halik, Yaratıcı. E biz de mi yaratıcı Şu anlamda yaratıcı olabilirsin. Yani yaptığın iş, özgün iş yapmaya yönünde bir şeyin olur. Başkalarını kopya etmezsin. Başkalarını yapıp ettiği gibi düşünmezsin. Hayata daha özgün bir pencereden bakarsın. Hiç kimsenin aklına gelmeyen şeyi, sen akla ve insanlığa bu anlamda bir özgün bir katkın olur mesela işte bu bu olarak bakabiliriz yani. Tabii. Dolayısıyla Yoksa yoktan var eden Allah'tır. Sizin o bakışınız hakikaten yani mesela o bir işletme o açıp ondan sonra oradan birilerinin mağşetini temin etmesine çabalaması. Çok güzel bir yapma. Biz işte zaten yani. te, özür dilerim İsmail Hı. abi. Bir de orada Hı. çalışanların aileleri var. Mesela değil mi? Onların yani bir böyle şey. Böyle silsile hepsine uğruyor. Gidiyor yani ve onların hepsini duasını alıyor. Ve evet. biz de tabii vesileyiz hocam. Ben orada çalışanlarımızla da konuştum, şunu diyorum. Bu işletme hani benim değil aslında. Hepimizin işletmesi. Evet. Ve hani bazen işte bazı hata yapan işte veya e, orayı işletmeye zarar verici davranışta bunun arkadaşı da diyorum ki ben kendim de hani diyorum, kesinlikle buna göz yumamayız. Hani ben birine bir iyilik yapacaksam kendim şahsi olarak yaparım. Ama burada o kadar insan rızıklandığı tabii. bir işletmeye biri zarar veriyorsa bununla e, ilgili gerekeni yapmamız. Oradaki aslında sizin değil aslında. O da hani tabii vesile herkese şey değişiyor. Sermaye bir şekilde değişiyor. Allah'ın bir vesilesi. Rabbimiz'in vesilesi. Ya aslında hani Rabbimiz'in vesilesi zaten o da hem Cenab-ı Hakk'ın değil mi yani değil mi? İnsan aslında sahip olduğu her şeyde yani Cenab-ı Hakk'ın yani. Emanetçisi Emanet. sadece. Esasında hocam bu beden de bize emanet, her şey bize emanet. Emaneti inşallah e, liyakatiyle, ehliyetiyle muhafaza etmeyi Allah bizlere nasip amin, eylesin. Amin, şey. e, çok keyif aldım, çok iyi ki geldiniz Ramazan-ı Şerif ayının biz bu güzel edelim. akşamında. Bize soframıza e, neşe kattınız, huzur verdiniz. Çok sağ olun, biz de teşekkür ederiz böyle güzel bir sofrada İsmail Bey'le e, tanışma imkanı da bulduk bu vesileyle. Alın lazım biz de sizinle aynı çekimde can. Sağ ol İsmail abi çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz, sağ olun. Peki hocam şöyle. <gülüyor> Biz de Osmanlı'da ederim. diş kirası çok olun, vardır. Çok sağ olun. Yani Şer Başkanlığımızın Kur'an-ı Kerim evet, ve evet, İslâm İlmihali evet. size evet. verirken nasıl bir duyguyla verdim bilemiyorum. Zaten işin başında sizler varsınız. Hani Kur'an ayı, olsun. Ramazan ayı olduğu için sizler de muhtemelen birine hediye edersiniz diye düşündüm. Yani Ramazan-ı Şerif'te herhalde en güzel hediye bu olur yani. Kesinlikle. Şey İsmail ağa, buyurun. Çok bile bile okuyun inşallah. Kusur edin. Bize dua edin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Efendim bu akşam da Ramazan soframızın, muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse akşam huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.